Dostlar, buyur Fighting. Evet, o zaman size çok güzel bir haber. Zonguldak'tan geliyor. Zonguldak'ta Uğur Uysal. Zonguldak'tan Medarı İftar Uğur Uysal. Kadini, Kadir İnanır Derneği açıyor. Ee, manevi babam diyor. Kadir İnanır için. Kadir İnanırı sevenler derneğini kurmak için başvurusunu yaptı. Başvurusu kabul edildi. Önümüzdeki günlerde. Senin sen ne güzel. <oldu. gülüyor> Dernek nereye faaliyet... başvurusunu yapmış ya? Dernek kurmak isteyen... Derne... Zonguldak valiliğine herhalde. Valiliğe başvurur. Dernek kurmak isteyen nereye başvuracak? Bu dernekteki faaliyetler neler olacak? Birlikte Kadir hep... İnanır'ı sevmek. <gülüyor> Kadir... Kadir İnanır'ı sevdirmek. <gülüyor> doğru. Hayır, doğru Oktay. Kadir inanır filmleri seyredilecek. Ve genç nesillere Kadir Mesela, İnanır Tatar, sevgisi. Mesela Ramazan. Tatar Ramazan. Başka? Tatar Sel Sel Ramazan bir boylu. Şey vardı. Kadir inanırın Bıyıksız olduğu ve doktoru oynadığı bir tane eski film vardı. Aa, o sonda eski. geliyor. Onu bence seyresinde. Sonda mı Pus geliyor? Öldü diye böyle gözleri açarak bakıyordu filmin sonunda. Ben çok, onu hatırlamıyorum. Çok eski canım. Daha en gençken. Başka? Bu arada Kadir İnanır'dan da izin almış Uğur Uysal. Kadir İnanır da kendisine çok özel fotoğraflarını göndermiş. Bunları büyütüp büyütüp derneğe okuyorlar. Çok özel derken? Çok özel hiçbir yerde bulamayacağın. Yani mesela banyodan çıktığında hafif böyle bornozdan bacakları gözüküyor Kadir İnanır mesela. Mesajlar gönderilecek miymiş derneğe şey olmak için biliyorsun Kadir'in İnanır bir Eko. özelliği de buydu. Sembol ne? Zamanında tamam. mesajlar gönder Kadir İnanır mıydı ya o mesaj gönderen? <gülüyor> Tabii canım. Gel biraz bana masaj yap diye. Evet yani şey. O da ne demişti? Tostum yedim odamdayım mı? Çünkü onlar ayrı ayrı mesajlaşmış. Onlar minfeyret olaylar mı? Şey ne olacak dernek öyle mi? Gelin bize masaj yapın diye derneğe üye mi kabul ettim? Derneğin kalıp mesajları olacak bilim kaderi. Mesela bayramlarda atıyorum bir bayram oldu. Herkes birbirine oradan mesaj gönderiyor. Kadir inanır mesajları. Onlar blok halde yani kendini yorumlayamıyorsun. Çünkü Kadir İnanır nedir? Bir ekol. Ekol doğru. Ekol. Kadirizm geliyor demişti zamanında. Star. Ve onun felsefesini gençlere aşılamak en büyük maksadı. Kadirizm. Uğurdu. Kadirizm. Gerçekten de... Uğur Bence Uysal daha önceden tanıyor muymuş Kadir İnanları? Yani tanıyor muymuş derken böyle bir yakınlık, hayır, akrabalık hayır, falan yok. Bence bugüne kadar üniversitelerde bir kürsü bile kurulmalıydı Kadirizm ilgili. Ne kürsü? kürsü kadirizm kürsüsü. Kesepe bilmeyenler. kürsüsü olabilirdi. Yok mu? Kurulamıyor mu? Bence veya bir kütük olsaydı oraya çakıl. Ya bir kütük olsaydı var. oraya, oraya kütü, çakıl. Kütük olur. Ha mesela okul birincileri o kütüye. O kütüe niye çakılıyor? Niye kütüe çakılıyor? Ama ya. burada Kadir nerede onu bilemedim. Bir de kütüe çakmak ne demek ya? Kütüğe çaktım. Güzel oraya. Oldum, kütüğe çaktım. Güzel masif bir tane şey aldırırsın. Çok bir şey değil yani bunu yaptırırsın. Sen masif mobilya sahibi. En fazla 100 YTL'ye onu halledersin. Adım, adam gibi 100 tabii, tabii ki ama, yani. Evet. Oraya da böyle bir isim koyulur. İsim koydum Bir güzel, şey yaz, yazdırırsın. Printerden çıkarırsın. Katlarsın öyle koyarsın. Yani ya işte kişi, sene 2006 kişili... olmuş 2007 Oktay çivi İsmi, sahibi çakıyor Bundan ya İsmi 3000 yıl önce çakıyor. de çivi kullanılıyordu Çekiç kullanıyordu kütük vardı ya Sümerlilerde kütüğe çakıyorlarmış yani Böyle bir şey olabileyim arkadaş ya Lütfen herkes ayağında bir denk alsın ya Beni burada kötü kötü konuştun belki ben. de hayatımız boyunca bir kütüğe Çakamadık diye kıskançlıktan böyle Belki de ya kütüğe bir çaksaydım ben mesela Çok belki de farklı konuşacaktım şu anda sen çakma kelimesini de biraz seviyorsun galiba Fahir. Çünkü olur olmaz yani kütüğe bir çaksaydın falan neyi kullanıyorsun yavaş ya. Ama güzel bir şey çakmak. O Çakmak. Zaman... Bak. O zaman Hadi. bir haber verelim müsaade edin. Lütfen siz buyurun Oktay Bey. Fuhuş davası vardı biliyorsunuz. Aa, aha bir fuhuş davam. İyi günler bizim bir fuhuş davamız vardı ne oldu? Nasıl yardımcı olabilirim? abi? <gülüyor> 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi dün Galatasaraylı Hasan Şaş. Huu! Ee, biliyorsunuz Hasan Şaşı. Bu Barbie Bazı... operasyonu değil miydi bu ya? Ba Barbie nin... uzantısıydı bu. Uzantısı. Telefon kayıtları falan Ne uzantısı? <gülüyor> <gülüyor> ne uzantısı olabilir? Ne uzantısı? Arap uzantısı herhalde. <gülüyor> Teşekkürler. Ne diyecektiniz Ekeme? Bir şey mi diyecektiniz? Ya fuhuş davasında ne ifade veriyor? <gülüyor> Ben olayı tüm çıplaklığı anlatayım efendim. Ben böyle çıplaktım, çıplaktım. Falan. Orada bayağı geldi, Ben bir şey alır falan diye. Ondan sonra şöyle uzandık. O sebebi şöyle kavradım. Öyle şeyler anlat. Valla mahkemede ne anlattıkları ne anlattığı bilmi bilmiyoruz tamam ama mahkeme çıkışında anlatın lütfen. Aşık, <gülüyor> <gülüyor> mahkeme çıkışında gazeteciler Hasan Şaş'ın yanına gitmiş. Hasan demişler, kadınları tanıyor, tanıyor musun demişler. Tanımıyorum demiş. Ondan sonra dönüp yürümüş. Hızlı hızlı biraz da sinirlenmiş bu soruya. Ondan sonra da durmuş hiçbir soru yokken. Tanıyorum tanıyorum demiş. Maçlardan tanıyorum demiş. Ama Hasan şaşı gazetecilere. Gazeteciler de ne, ne maçı ya falan diye sorunca Hasan Şaş cevabı yanlıştır. Sana buradan bir koyarım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. Hasan diyalog dersleri beş. Mesela sana bir şey söylenince onunla ilgili bir şey söyleyeceksin. Bir şey sorulunca cevap gibi bir şey Vallahi... Ne maçı? sana kafa koyarım. Tanıyorum ben maçtan tanıyorum. Ne efendim ben 4 mü? Ha, <gülüyor> hakikaten böyle olmuş. Başka gazetede de aynen yazıyordu. Hatta bu <gülüyor> sana buradan bir koyarım dedikten sonra da <gülüyor> Tekrar yürümüş Azancher, <gülüyor> dönmüş mi, yani sonra bir daha sonra bir daha dönmüş, yemin ediyorum <gülüyor> salaklar demiş bir daha. <gülüyor> ondan sonra ondan sonra tekrar yürüyüp gitmiş kimse uyumamış artık, kimse <gülüyor> bakmayın, <zormadı. gülüyor> bakmayın lan dedi gazetecilerden bir tanesi dönüyor bak baba dönüyor gene demiş. Dilemiyorum, dilemiyorum diye böyle şey <gülüyor> Esas ilk gazetecilerle olan sohbet, ya onu söylüyorum tutum ya. Artık nasıl bir gazetecisi bilmiyorum da, asansör saç dönüp ilk başta şey demiş. Zaten ondan maçta bu kadınları tanıyor musunuz diye sormuş gazeteciler. Saçların rengi çok güzel olmuş demiş gazeteci. <gülüyor> <gülüyor> Arkada böyle demiş. Saçların rengi çok güzel olmuş diye başlamış diyalog. Oradaki de şey anlayamadım adam kel mi saçım yok yoksa. Hakikaten daha önceden tanıyor Espri mi yaptı? Biliyorsun karşı Şükür'le Alpay zamanında yapardı böyle esprileri. Ama onlar spor basını yaparlardı. Onlar içti dıştı. Şimdi spor basının dışında bir e, muhabirlerle karşılaşıyordu. Evet. Adliye muhabirleri. Nereden bilecek saçmaların rengi? O yüzden belki de ne diyeceğini bilemedim. Çünkü adam. Gözetici görünce belli şeyleri söylemiyor öğrenmiş futbol hayatında güzel bir maç oldu şey mücadele verdik. Falan önümüzdeki maçlara önümüzdeki bakacağız veya iyi oyun oldu falan filan diye böyle bir açıklama. Şimdi ne diyeceğini bilemiyorum saçlar güzel olmuş. Yok lan bu olmadı <gülüyor> Böyle bir e, haberimiz de vardı Say, şaş, teşekkür. Teşekkür Buyurun Ferbi O zaman Ankara gündemi Ankara kulisi diyorum ben Ankara rüzgarı diyorum ben diyorum <gülüyor> Ankara kulisi <gülüyor> Aa, Burada bir haber daha varmış Arapların suisyonu diye <gülüyor> evet, Bu arada turşu satışları patladı Ankara'da. Ankara hep. kulislerinin haberi bu mu? <gülüyor> evet. Ankara'da turşu satışları patladı Biliyorsunuz Ankara'nın neresi? Çubuk turşusu. Çubuk turşusu başka nereler turşu yapar herkes? Polatlı. Polatlı değil mi? Bunlar hep turşusuyla. Her turşu yapılır yani ne, <gülüyor> neyi soruyorum bak. E, ve son e, bir ay zarfında, zarf zaman, da, yani, zaman, zarfı zaman zarfında, e, artan taleplere yetişemiyor Ankara'ya şu anda. Çubuklular mı? Çubuklular harıl harıl turşu basıyorlar. Ne turşuları olabilir? Salatalık turşusu onlar <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Biber turşusu. Evet. Ve çubuklular şunu rica edin. Acur yani olabilir mi? Bir hafta bir 15 gün bir müsaade. Bir rahatlayalım. Bir... Elimiz bir rahat. çünkü. Ben en son turşuyu geçen sene yedim. Saçmadan. O yüzden benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Lan benim dolapta bile iki tur kavanoz turşu var. Fahin senin ev zaten köşk. <gülüyor> Üç <gülüyor> tane yani. tuvalet. Galon evet. galon. İçkiler. Nereden turşular, baktığına peynirler. bağlı abi. Yeri geldiği zaman faene ve bir hal. Yeri geldiği zaman <gülüyor> garaj... Çünkü 3-4 tane tuvaleti ha. var. Yeri geldiği Yeri zaman geldi. da bir depo. Depo olarak kullanılabiliyor. Doğru. Evet. O konuda ben sessiz olmaya çalışırım. Sen ne zaman yedin el son turşuyu? Have you ever been? Biz ne geçen edin? yıl bürge hamileyken turşu almıştık. <gülüyor> ne turşusu? Salatalı turşusu, çubuk turşusu. Ama böyle marketlerde satılan mı yoksa böyle turşucu mı? Yok turşucu. Çok yani. fark ediyor çünkü. Operanın kantininde bir adam satıyordu. Çok da güzel turşuydu ama... Öyle bir turşu çıkaralım, yiyelim şeyimiz olmadığından... O turşu biraz durdu şeyde Yani eğer çok büyük bir turşu krizi olursa biz de yardımcı olmaya hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ankaralıları mutedil davranmaya davet ediyorum ben. Mutedil derken Fahir ne olduğunu biraz anlatır mısın Ankaralılar Çünkü davranacak. nasıl davranacaklarını Cümleç bilemeyebilirler. Mesela Akdeniz bugün mutedil dalgalı. Mesela kızın saçları mutedil dalgalı. Başka bir şey. Dalgadan başka Mesela Radyo, bir... <gülüyor> <eliniyoruz. Ha, mesela. gülüyor> radyo OTTU mutedil dalgalı bir yayın Alkışı içerisinde. Muhtedil. Bugün, bugün öğrendik değil mi? Muhtedili. Ben halkımızı muhtedile davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyur canım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Almanya'dan gelen bir haber var. Alman avcı baronun hikayesi. Ona nasıl noktaya bir avcı baronun hikayesi? Avcı baron dediğin yalancı baron mu? Evet yalancı baron. Zengin Alman avcı 300 kiloluk dev bir geyiği vurarak dünya avcılık rekorunu kırmış. Ya 300 kiloluk geyik, geyik vurulur mu, mu ya? Ancak, ha, ayıptır yani çünkü Sonra bakmışlar geyik... ki 200 kiloluk geyik Yok canım Sonra 100 kiloluk geyik Geyik kolay kolay geliyor mu 300 kiloya ya biraz insan saygı duyar yani Vallahi insan saygı değil. duyar bu adamın bu manyak avcı baronun hikayesi de bambaşka Kahraman ilan edilmiş sonra bu 300 kiloluk geyiği vurduk Sanki o 300 kiloluk geyiği köye inip bebekleri yiyordu. Hayır. Bence geyik kahramanı ilan edilmeliydi. İri ve cüseli... bütün geyik aleminden özür dilenmeliydi. Özür dilemek zorunda kalacak galiba. Çünkü bu iri cüsseli geyiği insanlarla büyüdüğü ve evcil olduğu ortaya çıkmış. Heh, buyurun bakalım. Evcil bir geyiği ortadan ikiye ayıran avcı baron. <gülüyor> Yarısı bir... mı 300 kiloymuş? Yanlış bir şey mi söylüyorsun? Hayır canım tamamı, yani ortam ortadan vurmuş, belinden, böğüründen vurmuş senin anlayacağın farkı gitti diyebilir miyiz? Aynen öyle, ondan sonra hemen geriye almışlar tabi rekoru, elindeki rekoru Ondan sonra 37... Pardon bir şey sorabilirim <gülüyor> miyim, bu geyiğin muhtedili olduğunu nereden anlamış Şeyler. 37 çatalı varmış çünkü <gülüyor> 37 <çatalı. gülüyor> 37. yazık olmuş geyiğe 37, 37 çatallı <gülüyor> boynuzu bulunan hayvan diyor Vay olsun geyik halimle? Kalsiyumla beslenmiş ya, kalsiyumla beslenen geyik vurulur mu hiç? O kalsiyumlar bayağı pahalı benim bildiğim çünkü. Sahibi demiş ben onu kalsiyumlarla besledim demiş. Canım kalsiyum, magnezyum. Gerçi parasını da vermiş ama işte bu öyle e, geyi... parasını vererek her şeyi çözüyor. Yuta... Parasını ne ne çözmü var abi? Onu daha doğrusu öteki taraftaki adam da suçlu, işletmeci dediğin adam. 65 bin euro ödemiş bu. Arzu ben Baro. hiç kimse işletmeci demem o. <Gülüyor> Evet ya, aklıma bir şey var. Ne demek böyle hakaret gibi işletmeci? Ne vurmak oluyor yani? için ben biraz daha acı bir hikaye anlatmak istiyorum. Aynı hikayeyi yani. Vurmak. <gülüyor> bir de geyin gözüyle anlatsan onu bize. Vur, evet, hadi ailesi tarafından geyin bir bakalım. ailesi tarafından. Çünkü tarafsız yayıncılık bunu gerektirir bence. Ben bir bir gün gey dolaşıyormuş. Bu otların arasında, ağaçların arasında. Ondan sonra bir tane adam yaklaşmış ona. Meğerse vurmak için yaklaşmış. İçkisine uyuşturucu biz? mu kağıtmış acaba? zannetmiş o meğer ve vurmuş. Ondan vurmuş. sonra tabi de insanlarla büyüdüğü için kaçmamış. Ve bu barona Allah yanına Allah elleri gitmiş, kırasın o baronun eli kanlı baron. Yanına gitmiş tetiği çekince Nanay kentte dubleks daireye Pis baron plakası olsaydı da verseydi. Buyurun Fahir Bey. Ee, evet, bekareti Türkiye'nin gündemine oturan manken Şebnem Şefer açık açık konuştu nihayet. Şebnem Şefer açık ara önde miymiş? Keşke demiş, keşke demiş, bakire olmasaydı da bütün bunlar yaşanmasaydı, ellerim kırılsaydı diye. Yanlış, Ama... yanlış beddua etmiş. <gülüyor> Hakikaten yanlış yere beddua etmiş. <gülüyor> Valla bugün gazeteleri manşetinde keşke, keşke demek zorunda kalmasaydım. Ya bir insan böyle bir lafı niye de keşke böyle olmasaydı diye. Tekrar ya bunu çok ço çözülmeyecek bir şey değil. Yol gösterecek insanlar vardır herhalde. <gülüyor> Hayır canım olmasaydım demiş. Yani olmasaydı. Present yani. past perfect present tense kullanmış orada. Çok güzel. Okay. Şu dakikadan sonra bir değişiklik olmaz demişler. Yani. Kimse hebeslenmesin. Keşke <gülüyor> şimdi böyle diyorum ama evlilikten sonra keşke demem demiş. Ondan sonra demiş. <gülüyor> ben Oo, o kadınla ya. ilgili konuşmayayım hakikaten. Hani böyle magazin dünyası da çok eğlenceli, çok seviyoruz ama bu da artık bir yavan yani. Bu kadar büyüklükte yazmasılar da inen okumayacaktı. <gülüyor> yemin ediyorum ama. Ya bu kadın keşke şeyde kalsaydı ya. İlk geldiği zaman bir yarışma sunmuştu ya. <gülüyor> o zaman çok sevimliydi. O ara demek onun içinde bir tartışmalar olmazdı. <gülüyor> o, o ara bir sağlam sevimli. Ah şu Ali. Bir matador diye böyle soruyu sorup seçenekleri veriyordu. Üç dakika beş dakika görüyorduk. Aha konuşmaya bak <gülüyor> falan diyorduk. Güzelce ödedik. Sempatik duruyordu. Yani öyle evet. geçiliyordu. Şimdi böyle cık, yazık olmuş. Yazık. Nasıl ayda kütüphane kuruyormuş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ne demek bir sonra aya kimse gidiyormuş. Bence çok da saçmalama ya. Ayda kütüphane ya. <gülüyor> Dünyada kütüphaneleri aya taşıyorlar yani o anlamda dediniz değil mi? Ya olur mu? Evet. <gülüyor> Yani. müzeler bence ay müze ve kütüphane kimse gitmez o zaman ayı ikiye böl ortadan tam böyle tabak gibi Nerede baron gibi mi? mi? baron gibi ha evet baronu da götür aya o da kütüphane memuru ya yakar oğlum o adam neyi yakar o zaman kütüphane. onu müzelere koy müzeyi de yakar o Güvenilin zaman göm mi? aya göm bu adamı Kafa, sadece kafası dışarıda kalsın gelen geçen beslesin o zaman da aya baronu gömmek için gitmiş gibi görünür o zaman bu eve ömür boyu geik hediye getirin aşağıya at ya aydan bunu başka bir yere götürelim <gülüyor> Çünkü ayı böyle yuvarlak olarak düşündüm <gülüyor> Hepsi gibi bir şey diye düşünüyorum buradan O bakayım. zaman bunu Ege'nin zimmetine geçir A Neyi? Ayı mı? Baron, baronu mu? Baronu. baronu Zimmetlenmez ona Bir insanı birine geçireceksen Vasi tayin ediyorum Ege'yi ee, şey, vasiyetime, vasiyetime O, o baronu onu, vasiyetime alıyor. Onu vasisi ilan en ediyorum Sen reddi miras tamam. yaparsın Reddi miras yaparak işin için çok kolay çıkarsın Çok güzel <gülüyor> Bu ayı ikiye böldük mü kardeşim? Tamam böldük. O, o kraterli kısmı, bol kraterli kısmı ne yapıyoruz? Havuzlar evet, ve fıskiyeler. Fıskiyeler, aralara kütüphaneler. Mesela çocuk, çocuk diyorum mesela. Bir, bir astronot, astronot. Genç bir astronot, 17 yaşında daha sınavlara hazırlanıyor. Oradan hemen çıktığı zaman kütüphaneden bir hava alacak bir park, dolaşacak hemen karşıda. Kültür park gibi bir yer düşünemeyin Tamam. Oradan hemen nereye girdi? Kütüphane. Kütüphane. O kütüphaneden çıktı mesela matematik deli gibi Pat. Yanında matematik kütüphane. Tak. Oradan coğrafya. Pat. Biyoloji falan derken. Sen oldu. kütüphaneye gittin mi böyle? <gülüyor> son <gülüyor> son tabii, En son ne zaman gitti oğlum söyle. 101 no kitabı istemeye gittimdir. <gülüyor> <gülüyor> ben dövüyorlardı. Çünkü ne öyle, diyor öyle sen kütüphane diye. dediğimiz şey Mesela coğrafya kütüphanesi <gülüyor> Burası matematik kütüphanesi Aa, 101 no'lu kitap oluyor da mesela Coğrafya kütüphanesi niye pa olmuyor Bahçeli'de mesela bir kütüphane var biliyorsun Milli kütüphane Milli kütüphane Orada mesela orada öyle bir şey yok Veya Kızılay'da mesela bir daha kütüphane var orada da mesela, Ne kütüphanesi var Kızılay'da? ]'da? Namık Kemal kütüphanesi Saçmalıyorsun Neydi ya oradaki kütüphane Büyükşehir nerede? kütüphanesi ya kütüphanelere de giremiyorsun. Şimdi Milli Kütüphaneye girmeye çalışsan dövüyorlarmış kapıda. Saçmalama hocam. Orada de, kitap, kitap alamıyorsun. Kitap. Ya <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor, Kafesine altta bilardo ucusuna mı gidiyorsun? <gülüyor> oluyor, Hayır, gençler oluyor, güzel oluyor yani. gidersen çözülüyor. Bir fotoğraf, bir nüfus. İki bir, fotoğraf oktan. Yok canım öğrenci olman lazımmış, şey olman lazımmış. <gülüyor> Ay canım. Şşş, gerek. Adamın olması lazımmış. Şşş, gerek. Ne Şşş, gerek gerek yok yok diyor değil. ama öyle gerek var mı? Öyle bir şey. Mesela o Türkiye kütüphaneye... Ya Ay'a giden de zaten kütüphaneye mi gider ya? Ya Ay'de adamların canı sıkılıyor. O Mekil'de ya, aylarca kalıyorlar. Kitap okusunlar biraz 300 gibi bütün gününü geçiriyor. Yanlış orada. bilir tartışmanın içindesini. Onu oynan, oynasın mı diyorsun sen? Bir yani, tane... PlayStation, PlayStation oynasın aslında diyorsun. oynasın mı diyorsun? Şimdi öyle bir şey değil. Şimdi bu NASA'da en son yangın çıktı ya. Aha. Bütün belgeler, evrak, ondan sonra bilmem ne hepsi yanmış. Evet. Onların hepsi yanınca bilim adamları da ne yapalım ne yapalım? En iyisi biz bu arşivi... ...bompil aya götürelim demişler. Ondan dolayı nasıl? Yanık arşivim. mi? Hayır, hayır canım. Kalan. Yanık Geriye Arşiv tamam. diye dizi olsa ya bir tane. Ne olmuş? Yanık Arşiv. En başında da şey mi olacak? Sulandırılmış halk Hanım mı? Adnan Ötüken Kütüphanesi. <gülüyor> <gülüyor> Kızılay'daki <gülüyor> kütüphanenin adı mı? Kızılay'daki kütüphanenin Evet, Adnan Ötüken Kütüphanesi. Hayır ya, namı Kemal ya hayır Az önce he? bilgi geldi canım. Az bana. önce geldi. İki tane adam geldi. Böyle refai götürüyorlardı da neyse fire ben bunu yayında söyleyeceğim diyerek kurtuldum. Ben anladım. Bi, birisi kütüphaneciymiş Böyle bir dediler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu havada kaldı bu konuda havada hava kaldı. Ama sanki çok önemli bir şeydi. O zaten boşluk hava yani. Hava cıva gerdi. Günaydın. gün ay, ay, ay ne atare, de katılar. Aradın o lezzet, altın bozma İşte altın satır, aile kasabı İşte altın satır, aile kasabı Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yine adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın ile Kasabı'nın sundu spor gündeminde Demircan Tosum sizlerle. Demircan abi, günaydın. Alo? Alo, ne yapıyorsun? Ee, neredesin? Diyenlere en güzel cevabı vermek istiyorum. Nasıl neredesin? Sen niye kim dedi size ya? Ben şu ana kadar bir değin olmadı da dersi de ediyorum. Ee. İsterseniz ben diyeyim. Yani böyle hani böyle bir ee, muhtemel soruya cevap vermiş olmayayım da gerçekten sorulmuş bir soruya cevap vereyim. Hayır şimdi arkadaşım ee, şu arkadaşlara biraz söyler için yavaş gelsinler? Arkadaşlar yavaş yavaş. Bak nasıl şey Şimdi birkaç gündür ben seçimi maalesef ki gaybettiğim için bulamıyorum. Doğru. Seçimi de çıkaramıyorum maalesef. Doğru. O yüzden beni... Arayan, Sizi hol ben, görenlere. Beni beni başta, Sizi başta hol görenler diyeyim. olmak üzere <gülüyor> tüm arkadaşlarıma söylüyorum. İsteyim buradayım. İşimdeyim gücümdeyim. Hayır hayır işteyim diyorum. Yani işte. İşte, işte, işte buradasınız. Ha, i̇şteyim buradayım. O zaman bir daha ben şöyle. Demircan abi neredesiniz? Demircan Bu, abi buradayım da. De. Demircan abi buradayım. Çok güzel oldu Demircan abi. Evet bebeğim <Gülüyor> nersin? Teşekkür ederim. Demircan abi sen bana sorsana neredesin diye. Neredesin hele? Buradayım Demircan abi. Olmadı. Niye? Bir de bir daha soruyorum. Evet, ama oldu işte ya. Olmadı. Bebeğim neredesin? Buradayım Demircan abi. Bir daha söyle. <gülüyor> Buradayım Demircan abi. Bir daha. Buradayım. Bir işte biz burada olduğumuzda kim burada olamaz? Kim olamaz? Yalancılar burada olamaz. Yalancılar burada olamaz. Korkaklar burada olamaz. Ey, burada olamaz. Ey burada olamaz. Korsuzlar burada olamaz. Hay hay. Hayvanlar burada olamaz. Tamam demütün abi. Başka kim olamaz? Korsuzlar olamaz. Bir de tabii Ölüler olamaz. O ayrı. <gülüyor> Doğ. <Dur. gülüyor> Ama kalbimizdeler. Bunlar zaten hiçbir yerde Aga. Şimdi nereden geldik buraya? Ne olay hiç anlamadım nereden geldi? Birisi mi öldü yakınlarda? Hayır. Maalesef pazar testi günü oynanan maçtan sonra olayların yankıları devam ediyor Aga. 2-2 bitmiş maç. Trabzonspor maçı henüz 2-2 bitince hala son sıradayız. Ama... <gülüyor> Alo... Vestel Manisa Spor birinci sırada Demircan abi. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Futbolda moda nedir? Futbolda moda. Evet. Bundan sonra soru cevap şeklinde anlatacağım bütün dertlerimi. Mesela yemek mi istiyor canım? Acıktın mı mesela? Evet. Çiçeğe sorayım. Ne diye? Ne sorabilirim işte <gülüyor> Ne yemek var diye sorabilirsin mesela. <gülüyor> Onu bilemedim. Nasıl anlatabilirim? Hani bu daha kolay oluyor da. Bunlar daha kolay oluyor da mesela normalde olmuyor. Demircan abi. Şimdi futbolda moda nedir? Şöyle bakalım. İster misin bir stüdyomuzdaki konuğumuza bağlanalım futbolda moda ile ilgili? Metin abi bizimle birlikte. Kim bizimle birlikte? Metin abi. Metin abi kim lan? Aa tanımıyorsun. Metin abi hoş geldin. Ee, merhabalar Demircan. De. Anıyor ya. tanımadım e tanımadın mı beni? efendim siz efendim ilginliyim. <gülüyor> İlginler ben Metin abi. <gülüyor> Kendi kendine abi diye bir tek bilim var. <gülüyor> Sizler kendine abi mi diyorsunuz? Mevgin. Valla <gülüyor> e, sevgili <gülüyor> Demircan. <deneyim gülüyor> sevgili <gülüyor> Demircan. <deneyim>, <gülüyor> Nasıl Şimdi, ben olayım? Krampon ediyorum. diyorlar. Krampon <gülüyor> <gülüyor> yanlış <gülüyor> bir kullanma. Çünkü o onun çivilerle krampon denir. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya <gülüyor> Ne oldu? Biz geldiysen uğurladık demezem abi. Ee evet, o sendin değil mi? Evet bendim. Çünkü aynı anda konuşmadığınızı anladım ben. Evet olabilir. Öylece bir kaç kare daha yaptın ama bu sefer anladım. Bu sefer yemeziz. Alo? <gülüyor> Alo buyurun orda mısın? Buradayız demezem abi. İyi günler. <gülüyor> Şimdi en önemli konumuz ne? Yurt dışından gelen etkiler. <gülüyor> <gülüyor> Bunu konuşalım böylece abi. Konuşalım da benim bir sorum olacak. Buyur efendim. <gülüyor> <gülüyor> futbolumuza, futbolumuza. He. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA kubasında... Kuşkusuz ne, iki takımımız ne yaptı? Ne çekmiş olabilir? Ne çekmiş olabilir? Kura. Kura. <gülüyor> Kura çekti ve Maile Şift ne yaptı? Bir yaratta bay çekecekler. Ne? Bir yaratta bay çekecekler. Bay mı? Bay. Bir erkek bir kız mı çekiyor? Hayır oğlum. Bay, bay çekmek ne demek ya? Hiç, Şimdi normalde beş takım ya bunlar. Evet. Kendisiyle birlikte beş takım ya. Tamam. Ondan dört maç oynayacak ama ben. <gülüyor> ee? Şu beş, tane beş takım olduğundan her hafta bir takım bay çekecek. Ne demek? Bay çekecek ne demek ya? Bay çekmek ne demek? Yani mesela. Kendi ben... kendine mi takılacak yani? Sen... Ne olacak? Şey Metin abi diyeceksin. Evet. Şimdi normalde <gülüyor> iki kişili maç yapılıyor ya. Haha. <gülüyor> şimdi eğer ikimiz maç yaparsak birbirimizle mücadele ederken <gülüyor> Metin abi kiminle maç yapacak? Yok kimse yok. Beş takım var burada da anladın mı? E, tamam bir tanesi de Metin abi? abi. Bay çakacağız. Bay çekmek ne demek tabi i̇şte sen? Bay ne deme? Bay ne demek? Duracak, bay. Duracak. Duracak. İstediği her Yapabilir o zaman Yani maç oynamak dışında istediğin her şey yapabilirsin Sen, sen de bayçak sen Hepimiz bayçak göstereyim ya. Ama benziş şey ilk hatta Niye çak bunu çak. altı takım yapmadılar peki Madem böyle bir bayçak da duruyor Bay çekilmesin diye <gülüyor> Bay çekmiş duruma düşüyor çünkü o zaman bay çekiyor. 5 takım olunca bay çekiyor bir takım At her hafta. Bir takım olursa da fazlalık oluyordu. Anladın mı? Ondan gelin. <gülüyor> Şimdi maalesef Fenerbahçe ve 500 Açın durumu birazcık zor gibi görünüyor. Çünkü birbirlerine bay çektiler. Hem bay çakacaklar hem de oldukça kuvvetli rakipleri var. Evet. Hadi ya. Nerede? Kimler? Rakipler kimler? Şimdi... E Senir bahçenin rakip, Mecelle diye bir rakip, Celta Vigo var İspanya'dan. Ne? Celta Vigo. Ondan sonra bizim oralardan Frankfurt'tan bir takım var Almanya'dan, bizim oralardan derken yani bizim enişte orada ya Almanya'da ya Frankfurt'ta, oradan bir takım var. Adı ne? Itrat Itrat Frankfurt. Onla oynayacak. İtalya'da var. Beşiktaş'tan da Almanya'da var. Aspin'in Aspirin sahibi olan takımlar Onunla aynı işareti olan. Ondan sonra bir tane başka bir takım var. Dinamo takım var Romanya'dan. Dinamo bizimiz dinamo zaten. Bu kadar takım arasında nasıl bay çekiyorlar ben onu anlamadım Demircan abi. orada mı anlamadım misiniz? ya? Hala mı anlamadım? Yani işte Siz o... orada mısınız ne demek? Bir takımla bir daha oynasın. Şimdi Ege'cim bak sana bir kere daha anlatmaya çalışayım dilirsin. Lütfen. Şimdi bu adamlar 5 takım ya. Tamam. Mesela Beşiktaş tamam. dahil toplam 5 takım. Evet. Şimdi bu maç dediğin şey futbol maçı dediğin şey kaç kişiyle oynanıyor? 10-15. Hayır 11 de onu sormak istemiyorum. Normalde kaç takımla oynanıyor futbol maçı? 5 mi? Hayır. Bir maç kaç takımla oynanır? Çok basit bir soru soruyorum. O kadar da garip Hangi düşünme. Hangi maç ama? Hangi maç? Mesela Fener Galatasaray maçı. Kaç takımla oynanır? Fener bir Galatasaray iki. Bu kadar basit. İki takımla değil i̇ki mi? İki takım evet. Şimdi gelelim önceki sorumuza. Beş takım varsa iki, iki, şert, iki takım iki takım birer maç yaparsa iki takım bir maç, iki takım bir maç. Bu grupta kaç maç olur? Beş mi? Ne? Kaç? Oğlum ne bana soruyorsun lan? <gülüyor> Anam ne soru cevap Kaç? yapacağız demedim mi? İyi de bildiğin de. de. <gülüyor> cevapları ne söylemiyorsun? Oğlum bak iki, ma iki takım bir maç oluyor. Bir dakika oynuyor. ben Metin abiye dönmek istiyorum. İki takım bir maç Metin oynuyor. abi bay çekmek diyorlar ya. Ee, çekmek. Kim lan bu Mehdi? Verdiğim Demircan abi bak, bak aynı anda konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Aynı anda konuşma abi. Aynı anda konuşuyoruz anda. Şöyle söylüyorum. Ay be. 17 buçuk 17 buçuktan <gülüyor> 35. Saçma yani. E Demircan abi şimdi 5 diyordunuz siz. Oğlum ne diyor bu kim bu Adem o yanındaki Metin abi? Aa. Kim bu? Cami adam ya. Uuu, ne <gülüyor> <yapıyoruz>? Ne? <gülüyor> bir sustun abi. Sen anlamadın mı hala? Ben anladım Ay, de, canım. Anladım, Tabii mi? canım iki takımlar, iki takım. Anladın mı? Anladın mı? sor bana, sor ben sana açıklayayım. <gülüyor> Neyi sorayım of, ne demek? bay çekmek ne demek? Sor. Bay çekmek mesela sana bir şey soracağım ben. Sor bakalım. Toplam bir oluşan bir grup futbolcular, yani Evet. Bir grup var. Tamam. Kaç haftada bir bay çekilir? Sekiz takım var. Evet. İki takım maç yapar, diğer iki takım maç yapar, diğer kalan altı takım bay çeker. Şimdi akacığım nereden başlayayım seni eğitmeye bilemiyorum. Şimdi iki takım maç var, İki takım maç var önce kaç takım oldu? Dört takım. Dört takım oldu. Sekiz eksi dört. Dört. Dört. Sen niye altı dedin? Şimdi çünkü onlar maçtan sonra yenilenler de bay çeker diye düşündüm <gülüyor> <gülüyor> Kura, Kura'dan bay çıktı yani. Anladım. O zaman ben biraz soru cevap düşüneyim. Tamam o zaman. Kapatıyor muyum ben telefonu? Kapat Me bu metin abi ki Ben tanıştıracağım sizi çok seversiniz demiş abi. Beni tanıyor muymuş? Sor bakalım. Beni bilir Adana'da Adana Demirspor'da falan bilir ben. Günaydın. Günaydın Günaydın ay 103.1 Radyo 30'desiniz. Serseri sundu modern savaşlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Swingal Sisters. Hay Singers konseri çok yakında. Türkiye'de olacak <gülüyor> ve biz de bunun heyecanıyla ne yapalım ne edelim dedik Swingle Singers'dan Jeremy stüdyomuza getirdik. Welcome Jeremy. Good morning, how are you doing? Sorry, I'm a Twisted Sister fan. <gülüyor> Some time confused. confuse. Ve aynı zamanda İlker, Türkiye'deki menajerlere Hoş geldin. Dur yes. senin sesini ayarlayalım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Sen single singlesin hayranlı mıydın önceden? Yani muhakkak Türkiye'ye ben getireceğim falan mı diyordun? 94 yılında Türkiye'deki ilk konserlerinde biz tanışmıştık. Ondan sonraki ilişki bizim de kendi işte grubumuzda Swinglesingers söylememizden kaynaklanan ilişkiyle ilerledi ve şu anda e, onların organizasyonlarını yapıyorum ben. Önceleri bir hobiydi esasında benim hı hı. şarkı söylemek ve bu tür organizasyonları yapmak. Ama bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığımda e, vokal müziği e, çok sevmemden dolayı ilk düşündüğümüz Swinglesingers'dü. 2002 yılından beri Türkiye Yedi ki konserlerini ben organize ediyorsun. Jeremy, do you think İlker can join you? Oh easily, yeah. Did you hear him sing? Yeah, he's very, very talented. Can you but, do something together yeah, for well, us? Well, yeah, he sing. You realize he sings soprano. Hmm. He has a very high voice. Are you <gülüyor> bass or soprano? Uh, no, I'm a baritone. Baritone. Yeah, means I I don't get. To We have a recording of you <gülüyor> and um, please. Tell us who you are in the song so we can talk better. Who is this one? Uh, this is the Think for Mission Impossible. This is That's okay. Now. <laughs> this is Ilkac. Are you in in the spark? <laughs> yeah, I'm doing the percussion in this in this song. I do the um... uh, it again. <laughs> Çok havalıymış. dur bakalım. Diğer hadi sen de Wow <gülüyor> <gülüyor> We'll do it some more <laughs> during our conversation. How did you start in. doing vocal music? When? Uh, when and how? When and how? Um, well, uh, I started when I was very young. Uh, just because uh, I wouldn't shut up. My parents tried <laughs> to get me to be quiet and I just kept making sounds all of the time. So they decided that, you know, obviously they had to make money out of their children. We have a yeah. three month old baby. Mm -hmm. How can we turn her to a vocal star. Uh well all you need to do is when she starts screaming you pull out a piano and just uh -huh. make sure she screams on the right note. Right. Yeah, note. that's ah, the yes. important thing. So when you get Which Whee! note is better to start? Whee! Um it's as high as possible. That's why well, Yeah. from the right part of Exactly. Piano. Yeah, you start at the very highest and then as they get older get them to sing lower and lower as okay. they get older. Okay. Sevgilinizler şimdi bizim Çocuk yaşta başlamış. Gene mi? O yüzden ben de söylüyorum bizim bebeği acaba nasıl şey yaparız? single Singers'a sokarız diye. Çünkü yani çocuğun geleceğini kurtulur. Böyle ilk yeri de almışlar yanlarına. Ben de yani bir yandan baba olarak bunu düşünüyorum. Yani çocuğun geleceğini düşünmek babanın görevi. She has a very high voice. Yes, yes. Especially at night time. During these days. <gülüyor> I can imagine. But we can play the piano at night time. Ah. So, headphones. Baby headphones. Baby headphones. This is the answer. Yeah. Şimdi peki İlker. Sizin grubunuz var mıydı? Bizim grubumuz Orfeon. Orfeon Oda Korosu. Hı hı. Ama yani bir dinleyenler tarafından bir yanlış anlam olmasın. Beni sesimden çok organizatör kimliğimle koro içinde barındırıyorlar. Ben organizatör e olarak, <gülüyor> olarak bulunuyorum. Sizin Orfeon Oda e Korosu zamanında böyle bir Beatles coverı yapmış mıydınız? Öyle... Dinlemiş olabilir miyiz sizi? Esasında bizim muhteşem bir Beatles e, kaydımız var. E, Michel kaydımız var. Ama Sony müziğin e, izin vermemesine değil. Ben de, dinlemiştim Michelle'i galiba. Böyle bir e, şey Those World Days'de falan söylemiş miyiz? Söylemiyiz. Orada söylemedik. Evet. Yani biz ayrıca size bir kayıt göndermiştik. Ha ben de onu dinlememiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum. E, şimdi Jeremy. We have a friend here. Aha. He doesn't have a good voice to be Aww. honest. But He is a very good guy. Uh -huh. He is very joyful. Mm -hmm. He is trustful. Mm -hmm. uh, maybe you can meet him here mm -hmm. and teach him some tricks. He wants to join the Swingled singers. Oh, oh, of course. Yes, be my pleasure. Fahir, <laughs> Fahir gel. But don't be so hard on him. I'll take it easy. I'll take it easy. <laughs> din, yeah. Fahir, singers o sokacağız Fahir. Morning Fahir. A... Morning. Hi, Jeremy. How you doing? Ben anlattım. Yes. Böyle böyle yetenekli dedim. Tamam. Halt He can mi? do the da da part very good. Ah, this is a hard. Part. This is Yap the last one. Yap uh, uh, uh. pardon. Uh, uh. uh. But I said dur baba. Dur ben getireyim. Baba. Here we go. <gülüyor> <gülüyor> is it okay for you? It, I'm I'm liking it. It's good it's good it's not quite high enough but you know he's a guy it's a it's the early morning so it's hard to get how many singers there. are there in the swing singers we have eight singers eight singers four, four girls, girls and four guys are they related in a, another way in <laughs> <laughs> uh, no no no but you are just friends yeah yeah we're all friends we are sisters and brothers sisters and brothers yeah <laughs> we're all we're sisters. all grandchildren of the one <laughs> glorious guy no no they, we, we're all friends who live and work in london How did you meet each other? Uh, ben grubun şimdi kuruluşunu öğreniyorum sevgilinizle. Uh, the Swingle Singers has been going for for many many years and whenever we uh, look for a new singer, then we audition people in the same way that you audition people uh, on Pop Idol or or for any other uh, vocal group. Do so, the people in the group leave the group by dying or? <laughs> other things are you thinking getting the group 10 people or something like that no well it's always been eight people it's the an important thing for for the the way that we sing and the arrangements we sing are arranged for eight people <laughs> um and people leave for different reasons uh, most of the people who join the swingle singers are very young and it's a good a way for them to get experience of touring the world singing in different styles and then when they make up their mind of the one thing that they really want to do with their musical career then they often go off and do do something else after. when they leave the group mm -hmm. uh, do they carry on doing vocal music or oh yeah uh, oh yeah yeah yeah and they don't change their styles no no the people who we employ uh, they're always very very talented people we're lucky in in london That it attracts people from lots of different countries to come and sing there because there's a lot of singing to be done in London so we've got a, a German guy, two people from England, someone from Scotland we've got a girl from Israel we've got lots of different people who all sing um, in our style but they're all from different countries all over the world Do, can you play instruments? Yeah, yeah, most of us are instrumentalists I and mean, I play the drums and I used to play the cello although Is it I'd because be now. Uh, you play the drums, you do the percussion in the yeah, song? Yeah, it really helps. You need to have some experience of, of actual percussion to be able to do the, the vocal percussion Does the guy who makes the bass play bass? Uh, no, he plays French horn <laughs> <laughs> Fire can't play anything No, But he's a yer very abi. he's a very joyful guy. Uh-huh. He's he's, <laughs> he's, a, he's honest. He's strong. Yeah. Fire, hit the door please. Yeah. There you go. Yeah, he can make some percussion with There you with go. His, uh, is it uh, a rule to use his voice? He can use his head for percussion. Any part of the body is allowed. In Swingle singing we. Oh, any part of, any body. Part of body. His head. If fire he has some marvelous head. parts. <laughs> <gülüyor> marvelous iyi bir şeydir. Marvelous iyi bir şey. And do they make Marvelous sounds? This yeah. is the important thing. Do e, his Marvelous e, parts make Marvelous sounds? Those sounds would be good as percussion. Yeah. Oh, oh, okay, Ay. good. Sevgili dinleyiciler, bu arada yine e, Fahir'in e, vücut parçaları hakkında <gülüyor> konuşarak <gülüyor> şey yapıyoruz. şeyden bahsetsek acaba Fahir'in'si olur mu ya Fahir için? Vay, Motor. Motor şeyler yapıyor ya Faire. Haha. Onlardan bu. Ceren mi? Hm. Ee, Sevgilinizler. Faire bir şekilde de sokacağız. Ee, Fire has a ability. <gülüyor> An ability. Haha. Uh -huh. With I his see. vocal. Haha. Uh -huh. Not with his body parts. Yeah. Don't be afraid. Yeah, yeah, no, no. This glass is very thin. Yes. Yeah. Uh, he can make motor sounds. Motor sounds. Yes. Vocally. Motorcycle sounds. Ah, okay. Yeah. yeah. Fire. <gülüyor> drum roll, drum roll. <gülüyor> no, uh, for example, uh. Yamaha. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> okay, wait. <gülüyor> Yamaha. Ah. Okay. Um, Make for example, Davis. Huh, Honda. Right. Uh -huh. Honda. Bay, yalnız Ceren'im sana gerizek o zaman Harley Davidson'a. De. Harley Davidson. Onu yap oradan patlayacaksın. You want more? Ole <gülüyor> ole ole ole ole ole ole ole. Davidson. Hayır bir de değil. <gülüyor> <is>. Suzuki'yi de yap. Suzuki. <gülüyor> Bu basit. <realistic>. Suzuki. <gülüyor> <gülüyor> su zu -su <-ti. gülüyor> You like it? Is <gülüyor> there Is there a chance? <gülüyor> For Sligo singers, I'm inspired. Or any institute in, in, in, <laughs> in yeah <laughs> England yeah. for him. If we if we employ Fahir mm -hmm. then our music won't be any better. But we're bound to get good sponsorship from one of those companies. Uh, yes, yeah. This is the important thing. And you are a very traveling group. Yeah, so we need motorbikes. Yeah, this is what we need. Four of them. Yeah, our uh, boys can drive the motorcycles mm -hmm. and girls can uh -huh. sit that way. And gentlemen. <laughs> You said four boys and yeah. four girls. Yeah. How long have you been uh, working together? Um, How old is Swingle Singers? Well, the Swingle Singers, as a group, mm -hmm. was started in 1963. 63. 43 years ago now. Um, but uh, the current group in 43 years of Swingle Singers yeah. history yeah. isn't that any love in the group? <laughs> For boys for <laughs> girls in Turkish we have a saying uh, ateşle barut the hmm. fire and the, uh, barut neydi ya uh, the fire and the gunpowder can't yeah. be together oh yes otherwise you get an explosion god yes. yes. ah. were there any uh, <laughs> explosion? explosion in the I tell things? you over 43 years there's been a lot of explosions have you of been, of been <laughs> in one not me no no No, I never mix my gunpowder and my flame. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani o açıdan ekmek yemek zor. Yani grup içinde 42 yıllık tarihte büyük aşklar olmuş ama gençliğimden so, yani bir şey olmaz. <gülüyor> Ortaya <çık. Yani> Jeremy, <gülüyor> uh, yeah. last but not the least. Uh, Last year it was the uh, on doğum günümüz müydü bizim 11th birthday of the radio mm -hmm. we had a very good party uh -huh. there's a rock band in the radio yeah but uh, we are not in it so <laughs> we had to go on the stage yeah we tried uh, some vocal things uh -huh. Uh -huh. but uh, it wasn't quite well right maybe you can teach us something <laughs> this is the song we tried to sing ah, one more guy. How can we do this? That sounds great to me. Was that you guys? No, this is <laughs> modern folk trio, uh -huh. a popular <laughs> Turkish folk band. Mm -hmm. uh, we, told we are three people, mm -hmm. we can do this, but mm -hmm. uh, the arithmetics wasn't enough. <laughs> <laughs> so how can we do it? Uh, I need to hear your attempt, and then maybe we can workshop your attempt. Yes, you know, have a, we have, have a go. eight minutes. Uh, Yeah this is a short song. It's a very short song. And we are talented. I can the Suzuki. Yeah, I mean Suzuki, yeah, Triumph. Sevgili dinleyiciler, şimdi Cemre bize gayet güzel bir şekilde dudilliyi öğretecek. Ne oldu? Dovbatı bir arada buluştu. Okay, who's start? Who's do the first one? almak istiyor. Okay. Yeah. Tamam, tamam. <gülüyor> It's not a motorbike. This is normal, normal sesme. Evet, yani normal sesleme. Ağlamıyor. İlk ses olarak du du du dilli du dilli dud. Yes, very good. It's nice. Yeah, I like the sound. The sound is good. Yani şu anda biliyorsun kulaklığımız yok. Biz Duymuyoruz abi. Gayet güzel diyor Fahir için. Çok hoş bir çocuk diyor. And what if du dilli du dilli is the first sound? What must be the second sound? Du dilli du dilli. Yeah, the we know one, the words, yeah. <laughs> is it uh, on the same tune? No, no, you have to sing higher. Do you need to hear it again? Yeah, maybe, yeah. This is fire. Yeah, that'll be nice, yeah. Yeah. Okay. Right. Yeah. You look very professional That's great And this, is, this has to be you yeah. Yeah, yeah. <laughs> Beautiful uh, Sorry yeah. we have to ask a question yeah. Who is the most popular one in vocal groups Is it the bass or the lead uh, What out Of, I the, know, out of so. the singers Mm -hmm. um, it's usually the prettiest girl is the most popular. It doesn't matter how they sing. So we, <laughs> neither of us chance. <laughs> yeah. Okay, Fahir is do dildi, Yeah, yeah. Oktay, what do, was? The? To you, this is your note. Do didi di, do di, yeah, yeah. do di. And then yours is do do do <coughs> no no okay. sorry that's your three month old daughter. Ah. <laughs> She has my voice. She has your ah. her mother's eyes and, and my voice <laughs> and all of your talent. <laughs> okay, basta. Go. Doo. Ne ot sığır? Jeremy gördü ki onlar. Are making accents. I understand easily. Okay. Do do do do do do do do do do do do do do Keep going keep going stay professional <laughs> And go go go go You can make some percussion for us. Can I? Okay. Yeah. Okay. You go with the okay. percussion and then we go to go go go go go go go tu dil dil tu dil dil tu We needed the rhythm. <gülüyor> şimdi anlaşıldı niye yapamadım saka. We didn't have the rhythm <gülüyor> back then. <gülüyor> It's the magic, the magic <gülüyor> that holds it <you> all together. <gülüyor> okay, so you have some invitations for our listeners. Mm. <gülüyor> i̇lk yer e döndünüzler. İlk yer bey. Kaç tane davet verdiniz şimdi bu kadar du dili dinleyen? Bir tane soru sorun ama şu konuştuklarımıza yönelik. Hemen ilk gelen telefona da bir davetiye verelim. Peki Swingle Singers kaç yılında kuruldu? Kaç yılında kuruldu? Ee, şimdi o o zannetiyorum İngilizce konuşuldu o kısım. Çok şey belirleyici olmasın. Kaç yıllık grup diye soralım. İ kaç i̇lk telefonda da diye sorabiliriz. Veya ilk defa Türkiye'ye kaç yılında geldiler? Senin başarın yok. <gülüyor> Hem İlker <gülüyor> bu get... başarıya kaç yılında imza attı? Ben getirmedim onları o zaman. Ha, o getirdiğinde sen tanıştın. İlker ne zaman getirdi onu soralım. İlker, İlker'i sor. İlker ne zaman getirdi? sevgi dinle. İlker ne zaman getirdi? Halbuki de çok zor oldu ya. olunca. getirdi ya. İlker getirdi. Yani şimdi Single Singers tamam çok güzel şarkı söylüyorlar ama getiren adam olmadıktan sonra. Hiç ne anladık mi? bu Her işten. Biz de getiriyoruz vallahi. Maalesef. Dur bir dakika birazdan gelecek cevap. Zannediyoruz ki bir Single Singer hayranı. doğru yanıt verseler yeter galiba olacak. Evet, değil mi? Kaç yıllık grup? İlker kaç yılında getirdi? İlker evli mi? Yani. Mesela bunu. İlker, are you married? Yes. evet. Evli ha. Yes. E o zaman niye uğraşıyorsun bu işlerle? <gülüyor> Sen senin ben niyetini biliyorum. Yani single single'dan acaba <gülüyor> dört tane aşk şey. kızdan bir tane. Yani. Gel cevap. <gülüyor> günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk. Beğendiniz mi? İlker Vallahi çok beğendik. Mi? İlker evliymiş <gülüyor> efendim. Evliymiş efendim. Ya yani ee, İlker'i beğenmedik. İlker'in e, ne zaman getirdiğini de bilmiyorum ben. Aha. Ne zaman kurulduklarını e, söylemek için Tamam çok güzel. Siz de denemek ister misiniz vokal grubu? Aman ben hiç denemeyeyim konser salonu boş kalır. Abi yok canım yayını boşaltırız sadece. Yok vallahi çok teşekkürler. Hiç denemeyeyim siz çok iyiydiniz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben hemen cevabı alalım biz. 1962'de kurulmuşlar. 1962 cevabı. Ne yazık ki yanlış. Yanlış. O ya. 63. 63 mü? <gülüyor> 62,5'tan 63 gibi oldu galiba. Doğru biz doğru kabul ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. İsminiz neydi? Bahar. Bahar Hanım. Tebrik ediyoruz. 4 kişilik davetiye. Oo, Bu da İlker'e kapak olur. Beni beğenmedi hanımefendi ama neyse. <gülüyor> İlker diye göreyim beğenirim de yani. 4 kişilik, kişilik davetiye ve de Son... yemek İlker. <gülüyor> <gülüyor> Single Singles'da akşam yemeği. Tamam, i̇ftar, i̇ftar, iftar. Single singers'i iftara davet edin. E... Ama onu da siz davet ediyorsunuz hanımefendi eve. İster ben misiniz sekiz kişi? Ediyorum. Ha ha. E, edeyim. Olur. İri, iri cemete insanlar yani grup elemanları. Askerinizden elinizden gelen ardımıza koymayı. Çok ya, teşekkür ya. ederiz efendim. Bizi siz tekrar ararsanız ayrıntıları konuşuruzuz arkadaşlarım. Teşekkürler Sam. Okay. Uh, we are adults for time. Thank you uh. for. Coming and thank you for teaching. My pleasure. You guys are all so talented. Okay, it's we'll, amazing. The next time I care you. you. will have rivals in here. Ben kötü bir radyo konuğu ve iyi bir organizatör olarak işime devam edeyim. Radyo Belki bizi de İngiltere'ye. Bizi de İngiltere'ye götür.